Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki 104. ayeti kerimenin sonunda İnhu illa il Bu kitap aslında diyor ancak bütün alemler için bir öğüt bir zikirdir diyor. Fakat yalnız bu kitap değil. Bu kitap değil. Cenab-ı Allah insanlara iki kitap göstermiş, göndermiş. Birisi onun vahyidir, diğeri de onun kainatı halk etmesidir. Şimdi burada hemen bu kitaptan onun alemler için bir öğüt olduğunu belirttikten buna rağmen insanların çoğu inkar ettiklerini söz etmekten başka bir de diyor ki bununla birlikte bakın diyor. 105. ayet-i kerime de kainat kitabının ehemmiyetini vurguluyor. Diyor ki, وَكَاَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي ve وَالْأَرْضِ Ayet. Kur'an'ın her bir ayetine biliyorsunuz o ayet diyoruz. Göklerde de diyor, göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, o kadar çok ayetler var ki, hangi birisini sayacağız? يَمُرُّونَ عَلَيْهَا onun yanı başından geçip gidiyorlar. Ve <gülüyor> mu'ridun. Yüz çevirip durdukları halde. Yüz çevirerek yanından geçip gidiyorlar. Güneşi görür bir ayet. Ayı görür bir ayet. Gece ve gündüzün değişip durması bir ayet. Mevsimlerin değişip durması bir ayet. Her bölgede her kesimde Ayrı ayrı canlıların, bitkilerin vesairenin bulunması bir ayet. Dağlar bir ayet, denizler bir ayet. içindekiler her birisi ayrı baş, başlı başına bir ayet. Yeryüzünün kuzeyinde ayrı bir iklim, güneyinde ayrı bir iklim, doğusunda ayrı bir vakit. Kimisinde güne, gece kimisinde güne, ama gündüz ve buna benzer. Say sayabildiğin kadar. Bulutlar bir ayet, rüzgarlar bir ayet. Hangi birisini sayacaksın? İnsan oğlunun kendisi ayetler vesi Her bir varlığı, her bir hali bir ayet. Ve biz diyor Cenab-ı Allah diyor, nice ayetler var ki göklerde ve yerde bulunan, onlar bu ayetlerden yüz çevirerek yanı başlarından geçip gidiyorlar. Dolayısıyla diyor ey Muhammed, Yalnız senin getirdiğin vahiden yüz çevirmiyor bunlar. Göklerde ve yerde bulunan bunca ayetlerden de yüz çeviriyorlar. Yani onlar bahtsız, onlar nasipsiz. Asıl onlar yanacaklar kendi hallerine. Yanmaları gerekiyor. Sen niye üzülüyorsun diyor. Sen vazifesi, vazifeni yapıyorsun ya. Biz de onlara ayet göndermekte eksik bırakmadık. Bizim de bir kusurumuz yok. Yani Cenab-ı Allah, ben de onların iman etmeleri için her bir şeyi yarattım zaten. Benim yarattıklarından yüz çeviriyorlar. Senin tebliğinden yüz çevirmişler. Ne olacak yani? Tesellim de itiva ediyor. Üstelik diyor, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların birçoğu, ancak, ortak koştukları halde Allah'a ibadet ediyor. Şimdi ayet-i kerime müfessirlerin belirttiklerine göre Allah'ın kendilerini yaratan, kainatı ve her şeyi yaratan olduğunu kabul etmekle birlikte ondan başkasına ibadet edenler hakkında nazil olmuştur. Diyorlar ki Allah var. Bizi de yarattı, bu varlığı da yarattı. Fakat Allah'ın bizim hayatımızla alakası yok. Biz istediğimiz gibi yaşarız. İster ibadet ederiz, ister etmeyiz. İster faizi helal kılarız, ister kılmayız. Öldürmeyi ister helal kılarız, ister kılmayız. Çıplaklığı ister helal kılarız, ister kılmayız. Şuna dair kanun nasıl çıkartırsak o öyle olacak. Biz istediğimiz gibi yaparız. Allah'ın hayatımızda bir yeri yok. Bunu böyle mertçe söyleseler de Müslümanlar Allahsa ne güzel olur. Veya herkes Allahsa. Ama böyle söylemiyorlar. Mert değiller, sahtekardırlar. Diyorlar ki biz dine çok saygılıyoruz. Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımızdır. Hepimiz Elhamdülillah Müslümanız. Ve buna benzer çok böyle hani Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin tasvir ettiği gibi diyor konuşurlar diyor yaratılmışların en hayırlıları gibi konuşurlar. Ama okun hedefini delip çıktığı gibi de dinden öyle çıkıp giderler. Maazallah. Tarih inanç özgürlüğü falan filan bahsederler, her şeyden bahsederler. Ama iş ciddiye binince yahu bir takım şeyler bir şey yapıldığı yok aslında. Türk Hava Yolları her neyse söylemek gerçi çok önemli bir şey değil de bir iki seferinde içki vermiyor. Ya bir takım kimseler bundan bile rahatsız oluyor. Nasıl olur da falan filan. Görüyor musunuz küfür ne kadar köklü onlarda. Bir ara birisiyle konuşuyordum ben dedim ki konuşma esnasında bak dedim. Meclis veya yasama organı dedikleri bize göre yasama sadece Allah'a aittir. Yasama organı dedikleri organ, şeriatı dedim madde madde geçirseler ve onaysalar, onaylasalar bize göre o Allah'ın hükmü değildir. Niçin? Çünkü insan Allah'ın hükmünü tasdik etmek ve onaylamak makamında değildir. İnsan Allah'ın hükmünü kabul etmek ve ona boyun eğmek. Yani ubudiyet makamındadır. Haddine mi düşmüş senin? Allah'ın hükmünü tasdik etmek küstahlığına kalkışacaksın. Maazallah. Böyle şey olmaz. Bunlar ne yaptıklarının farkında değiller. Farkında olanlar da ne yapıyorlar, durumları nedir? Ben o işlere karışmıyorum. Fakat biz Allah'ın şeriatının bu insanlara hükmetmeden insanlığın dünya ve ahirette iflah olacağına inanmıyoruz Türkiye'nin efendime söyleyin veya İslam dünyasının fert başına düşen milli gelir ortalaması 10 bin dolardan isterse yüz bin dolara çıksın isterse her bir insana ağırlığınca altın versinler hiçbir kıymeti yok Kıymet, bu insanlara Allah'ın nizamını yaşama imkanını hazırlamakla ölçülür. Ve bizim bundan başka derdimiz yok. Ümmetin karşı karşıya bulunduğu bu kadar zulüm var. Ümmetin Allah'ın dininden mahkum edilmek gibi, mahrum edilmek gibi bir mazlumiyeti var. Allah'ın dini hayatın içerisine sokulmaması gibi büyük cinayetler ve cürümler işlenirken geri kalan her şey bize göre teferruattır. ha بَعْضَ الشَّرِّ اَهْوَنُوا مِنْ بَعْضٍ O ayrı bir şey. Şerrin bir kısmı bir kısım şerden daha hafiftir. Ama şerdir dikkatinizi çeker hayır ve katıksız hayır sadece Allah'ın dinindedir. Şerrin nisbetleri mütefavit olsa da şerdir. Onun için Cenab-ı Allah burada bilhassa onu söylüyor. Allah'a iman edelim derken birileri Allah'a şirk koşuyor. Allah'a iman ediyoruz derken Allah bizi yaratandır, doğrudur, kainatı yaratandır. Elbette akıl başkasını makul görmez ki. Değil mi? Yani biz bu tahtaya bir çizginin bile dilinden çizilebileceğini kabul etmiyoruz. Var mı öyle bir şey? Olur mu? Olmaz. Çizgi tahta şu anda tahta silinmiş. Tertemiz. Yarın birisi gelsek sabahleyin bir çizgi görsek deriz ki birisi gelmiş bu çizgiyi çizmiş. Yazı yazmış birisi bu yazıyı yazmış. Akıl başka türlüsünü kabul etmez ki. E bunca kainat Elbette bunun bir yaratıcısı vardır. Benim de bütün varlıklarında Yaratıcısı vardır. Bu kabul etmek sonun değil. Halletmiyor. Bu kainatı yaratıp onun için bunca kainat kanunlarını koyan adına ister fizik kanunu desinler, ister tıbbın kanunları, ister kimyanın kanunları, ne derlerse desinler. Bu kanunlar astronomi kanunları desinler fark etmez. Netice itibariyle Allah'ın kanunları kainat için bunca kanunu koyan Allah, kendi iradesiyle imanı ve küfrü tercih etmek durumunda olan insan için de, peygamberleri vasıtasıyla şeriatlerini ihtiva eden, şeriatını ihtiva eden ilahi kitabını indirmiştir. Bu kitabı, bu kitabın şeriatını kabul edilmek etmemek halinde, Allah'ın yaratıcılığı kabul edilse bile şirk koşulmuş olur. Ayeti bunu söylüyor ve onların büyük çoğunluğu diyor Allah'a ancak şirk koşarak iman ediyorlar. Cenab-ı Allah mümin müşrik olmaktan bizi muhafaza, <gülüyor> katıksız mümin olmaktan bizi hiçbir zaman muhafaza, bir laza dahi. Peki böyle yapanlar iş tehdide geldi şimdi. Budur. Cenab-ı Allah sana bunca nimet ihsan edecek, bunca ayet bildirecek. Kainat ayetleriyle şer'i kitabın indirdiği kitabın vahyin ayetlerini seni değerlendirerek indirecek bunları gösterecek ve insan bunlara karşı çıkacak. O zaman bunlara diyor ki işte bu ancak şirk koşarak Allah'a iman eden tiplere diyor ki, أَفَأَمِنُوا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ Onlar kendilerini sarıp sarmalayan, dört bir yandan kuşatıp örtüp bürüyen, bir azabın gelmesinden kendilerini emniyette mi hissettiler? Bundan yana emin mi oldular? Yahut, أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا kendileri farkına varmadan kıyametin ansızın geleceğinden yana kendilerini emniyette mi hissettiler neye dayanarak kafir oluyorlar diyor yani neye güvenerek neye bel bağlıyor. peki bu durumda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere müminlerin takınacakları tavır nedir bu çoğunluk nasıl olsa oluyor Onları bırakalım kendi hallerine gitsin mi diyeceğiz? Yok. Bu hallerinde bile bizim onlara söyleyecek sözümüz var. Biz onlara karşı da şefkatliyiz. Cenab-ı Allah bize bunu emrediyor. Helak olmalarını istemiyoruz. Aksine hidayet bulmaları bizi Belki bir evladımızın dünyaya gelmesinden, belki her türlü dünya nimetlerinden bizi daha çok sevindir. Benim vesilemle bir kişinin mühittidaya geldiğini düşüneceksiniz. Gerçekten mümin için mümkün olan dünyada en büyük mutluluklardan birisidir. Senin vesilenle birisinin imana geldiğini görmek, bunu düşünmek bile insanı bir hoş ediyor. Hele yaşamak. Çok büyük bir hadise gerçekten. Onun için Cenab-ı Allah bize bunu söylüyor bakın. Siz yine bu insanlara Resulullah'ın şahsında bize emre diyor, meta emre diyor. Kul hazihi sabili. De ki benim yolum budur. Ben sizin yolunuza uymuyorum. Ama size yolumu da gösteriyorum. Ed'u ila Allah. Ben Allah davet ediyorum, siz kime davet ediyorsunuz? Ben sizi Allah'a çağırıyorum. Allah kainatı yaratan, sizi yaratan, size rahmet ve lütfuyla muamele eden, bunca nimetleri halk eden ve sizleri bunca nimetlere boğan ifade eder. Allah'a davet ediyorum. Bu Allah'a giderseniz karlı olursunuz. Yani. Ona kim teslim olmuş da zayi etmiş, ziyan etmiş, zarar etmiş? Mümkün mü? Ben de bu benim yolum. Ve bu yola uymanızı çağırırken Allah'a ulaşmanız için sizi çağırıyorum. Allah'a varmanız için sizi çağırıyorum. Allah'a doğru yol almamız için sizi çağırıyorum. Kendime çağırmıyorum. Ben Fatime çağırmıyorum. Bana uydunuz diye beni yüceltmeniz için çağırmıyorum. Ben sizi kendime değil, davet bana değil. Haşa Resulullah'ın bu davette, bu dinde bir payı yok. Her şey Allah'a. Allah'a davet ediyorum. Ama öyle körü körüne bir davet değil bu. Ale basîratin. Allah Allah. Basiret üzere ben size körü körüne iman edin demiyorum. Bu din, bu kitap kendi kendisinin teminatıdır. Şu manada konumuzla alakalı olarak. Bu din gayet açık ve anlaşılır. Bir din olduğunun teminatı kendisidir yine. Bu kitapta kapalı ve anlaşılmayacak bir taraf yoktur. Bu dinde insan aklını zorlayan, insan aklının kabul edemeyeceği bir taraf yoktur. Bu dinde bu kitapta insan idrakini aşan bir şey yoktur. Bu din her şeyiyle akıl ile kavranılır, idrak edilir, anlaşılır. Doğruluğu, isabeti, üstünlüğü, mükemmelliği her bakımdan anlaşılır ve kavranılır bir dindir. Hikmeti salim ve sağlam akılla her zaman için kavranılması gayet kolay olan bir dindir. İnsaflı olan herkes bu dine hikmet gözüyle, ibret gözüyle baktığı zaman, bu kitaba baktığı zaman bu kitabın üstünlüğünü, mükemmelliğini, beşeriyete Gerçekten saadeti teminat olarak verdiğini görecektir. Anlayacaktır. İşte biz gelin bize körü körüne uyun arkamızdan gelin demiyoruz diyor. Basiret üzere davet ediyorum diyor. Ene ve men Ben de bana uyanlar da basiret üzere davet ediyor. Dolayısıyla cahil bir insanın İslam'a daveti söz konusu değildir. İslam'ın cahili olacak ve gelin Müslüman olun diyecek. Öyle şey olmaz ki. Kendisi bilmiyor. Her Müslüman da aynı zamanda bir davetçi olacağına göre her Müslümanın kendi çapında İslam'ı bilen bir insan olması icat ediyor. Her birimizin Biraz ağır ol bir mükellefiyet olur mu diye tereddüt ediyorum söylemekte ama inancımı söyleyeyim en azından her birimizin hayatı için zaruri uğraşların dışında kalan zamanının tamamını İslam'ı öğrenmesine vermesi gerektiğine hele aslımızda inanıyorum. Zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamanın, mükellefiyetlerimizi yerine getirmenin dışında kalan zamanımızın hepsi Oyuna, eğlenceye, televizyona, şuna, buna, gezmeye, tozmaya değil. Bu dinin mesuliyetini, ızdırabını, derdini, ümmetin ve beşeriyetin ızdırabını gerçekten içimizde gerektiği gibi hissedersek, vaktimizi başka şeylerde geçiremeyiz gerçekten. En azından geçirmek hakkına sahip olmadığımızı idrak ederiz. İslam tarihinde mesuliyetin en büyük örneklerinden, en güzel örneklerinden birisi de şu. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu Teala, iki sene dolmadan İslam dünyasının ifade yerindeyse dengelerini yerine oturttu. O koca dünyanın. iki sene gibi bir zaman içerisinde. Hakkın gücüdür bu. Devlet işlerini görmekten Yorgun düşmüş, uyuyor. Geliyor, onun gibi gerçekten müttaki evladı, babasını uyandırıyor. Kalk diyor, ümmetin işleri yüzüstü beklerken sen halife olarak niye böyle yatıyorsun diyor. Allah Allah. Diyor ki, evladım diyor, Nefsin benim bineğimdir. Ona, ona, gerektiği kadar yiyecek vermezsem beni yarı yolda bırakır. Diyor. Yani yorgun argın, bitkin düştüğüm için uyuyorum. diyor. da yorgunluğa, bitkinliğe tahammül edecek bir sınırı var. O sınırı zorlasam yora yolda kalırım. Ümmete hiç hizmet edemem. Ümmete daha iyi hizmet etmek için, sözün anlamı bu, daha iyi hizmet etmek için uyuyorum. Onun için alimin uykusu ibadettir diyorlar. Alim ve amil rahmetullahi aleyh. Evet. Ve subhanallah. Ve ben Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ben kesinlikle şirk koşanlardan Allah'a ortak koşanlardan değilim. Yine Surenin sonlarına doğru Cenab-ı Allah tekrar hem Resul'ün hem ümmetinin dikkatini geçmiş ümmetlere ve Resul'lere bir daha çeviriyor. Çünkü gerçekten önceki ümmetleri ve peygamberleri hatırlamak, geçmişleri hatırlamak, olumlu ve olumsuz yanlarıyla bizim sırat-ı üzerindeki sebatımızı arttıracak önemli hususlardan birisidir. Diyor ki: "Ve ما arsalnâ min qablika illâ rijâlen nûhî min Biz senden önce de ancak kasaba ve şehir ahalisinden, yani şehirlilerden kendilerine vahyettiğimiz erkeklere risaletler verdik. Ayet-i kerime risalet ile alakalı önemli iki meseleyi de gündeme getiriyor. Bir Peygamberler erkekler arasından seçilmiştir. Bu da ilahi hikmetler bellidir. İki, şehir ahalisinden seçilmiştir. Şehirlilerden seçilmiştir. Müfessirler genelde kırsal kesimlerde yaşayan bedevilerin efendim kaba olmalarından dolayı peygamber onlar arasından peygamber gönderilmediğini söylerler. Doğrudur. Ama benim hatırıma şu geliyor. Şimdi bir bedeviye peygamberlik verirse kaç kişiye tebliğ edecek? Bir bedevinin veya kırsal kesimde olanın şehire gelip kalabalıklarla muhatap olması ihtimali ne kadar yüksektir? Bir bedevi şehire gelip bir şeyler öğrenir ama şehire bir şey öğretemez pek. Bu ve benzeri hikmetler yani bu sosyal şehrin ve kırsal kesimin bu sosyal vakası dolayısıyla hikmet gereği peygamberlerin şehirlilerden olması gerektiği ortaya çıkıyor. Allahu Alem en önemli sebep belki de budur. Yani Bedevilerin kabalıkları, sabalıkları olabilir, sebeplerden birisi olabilir fakat asıl sebep köy ve şehir sosyal münasebetleridir. Şehrin Köylü şehire ihtiyaçlarını görmek için, eğitim için, öğrenmek için efendim, ve buna benzer birçok sebeplerle gelir. Yani şehrin köye ve kırsal kesime değil, kırsal kesimin hem sosyal bakımdan hem ekonomik bakımdan hem ilim bakımından daima ihtiyacı vardır. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Böyle olduğu için şehir merkeziyeti dolayısıyla Cenab-ı Allah, Allah Alem li hikmeti, bu hikmet dolayısıyla diyorum veya sebeplerden birisi Allah-u Alem peygamberler hep şehirlilerden seçilmiştir. Evet diyorlar senden önce nice peygamberler gönderdik. Ve bir de şu var ayetin devamı aynı zamanda. Bedevilerden bir kalıntı yok. Kırsal kesimden medeniyet kalmamış. Medeniyet izleri yok. Şehirlerde yaşayanlardan kalmış. Onun için ayetin devamı şunu söylüyor. Evelim yeciru fil arıt, onlar arazide yerde dolaşmadılar mı, gezip dolaşmadılar mı? Niçin? Feyn zuru kifkana akıbetu lüzzin min kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakmak için gezip dolaşmadılar mı diyoruz. O halde. Bize tekrar geçmiş ümmetler hatırlatılarak, geçmişlerin hem bize hem bizim muhataplarımıza, geçmişlere biz de bakacağız, bizim muhataplarımız da bakacak. Biz bakacağız, diyeceğiz ki hak ehli helak edilmemiştir. Onlar bakacaklar, batıl ehlinin helak edilmiş olduğunu görecekler. Biz hakkımız üzerinde sebat edeceğiz, onlar da akıllarını kullanarak, batılları üzerinde ısrar etmekten vazgeçecekler. Gezip dolaşmanın mahiyeti ve faydası budur. Şüphesiz ahiret yurdu takvalı olanlar için en hayırlıdır. Çok hayırlıdır. Müminin en büyük özelliklerinden birisi Ahiret odaklı yaşamasıdır. Ahireti esas alarak yaşamalı mümin. Ahirette kendisine faydalı olacak işler yapmaya çalışmalı. Faydalı olacak inanç neyse onu tercih etmeli. Faydalı olacak amel neyse onun üzerinde durmalı, onu yapmalı. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bize hayır yollarını gösterirken, Kur'an-ı Kerim bize hayır yollarını gösterirken bunu söylemiyor mu? Ahirette karşımıza bir amelimiz veya tercihimiz nasıl çıkacak? Bu soruyu sormadan hiçbir iş yapmayın. Yapmamalıyız. Cevabını olumlu alırsak yaparız. Olumlu değilse, yapmamanın yollarını ararız. Yapmamaya çalışırız. Ondan uzak dururuz. Evet diyor andolsun ahiret yurdu takvalılar için daha hayırlıdır. E fele Akletmiyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklını kullanan vahyi tercih edecektir. Yoksa aklı kullanmak, burada vahya karşı rakip olmak, aklı rakip koymak değildir. Bu akıbetleri akletmiyor musunuz diyor. Akledin ve ona göre tercihlerinizi yapın. İşte bu Resuller geçmişte uzun zaman, uzun süreler peygamberlerine tebliğlerde bulundular. Ümmetlerine tebliğlerde bulundular. Bazen o kadar çok zorlandılar ki, o kadar çok darlandılar ki, ilahi yardımın gelmesi onlara o kadar gecikti ki, bakın ayet-i kerime, 110. ayet-i kerime, yani sondan bir önceki, surenin sonundan bir önceki ayet-i kerime, bunu nasıl anlatıyorsun? Hatta ize eser rusul. Nihayet, Resuller, bir anlama göre ümit kesince, veya Rasullerin etrafındakiler Rasulleri görenler ümit kestiler çünkü peygamberler onlara Allah bize yardım edecektir dedi onların etrafındakiler müminler de kafirler de bu yardımın geciktiğini gördüler yok canım bunlar zaten işte yardım edecek diyorlar ama öyle bir şey yok olmaz öyle bir şey demeye başladılar mümin olmayanlar mümin olanlar da Allah'ın yardımı Niye bu kadar gecikti diyecek hale geldiler diyor. Ve zannu enhem kad kezubu. Müminlerde yalan söylemek yok. Yani yardımın geleceğini yalanlamak yok ama o kafirler onlara yalan söylendiği kanaatine kapıldılar diyor. Resuller ve beraberindekiler zaferin, yardımın geciktiğini gördüler bundan dolayı ümit keser gibi oldular diyor. Kafirler de bunlar peygamberler baştan beri bize yalan söyledi zaten. Şimdi yardımın onlara gelmesi de gelmesi vaadi de yalan çıktı dediler. Diyor. O zaman cea'ehun <gülüyor> nasruna. iş bu kerteye vardığı zaman bizim yardımımız onlara geldi diyor. fenücciyemen <gülüyor> neşe bunun sonunda da Bizim dilediğimiz kimseler kurtuldu. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْبِ الْمُجْرِم۪ينَ Ama suçlulara, günahkarlara gelen intikamımızı hiç kimse geri çeviremez. Onlara gelen azabımızı hiçbir şekilde geri çevrilmez. Azabımız hiçbir şekilde geri çevrilmez diyor. Ve sure tekrar... Yusuf ve kardeşlerinin kıssalarına, genel kıssalara bu şekilde temas edildikten sonra özel olarak bu kıssaya temas edile ederek nihayete eriyor. لَقَدْ fi ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِيُلِ الْاَلْبَابِ Andolsun onların kıssalarında özlü akıl sahipleri için bir ibret vardır ibretle okumasını bilmek lazım demek ki bu kutsal. Ve ma kana hadis iftara. Gerek bu sure, gerek bu Kur'an-ı Kerim uydurulan bir söz değildir. Haşa. Ve lakin tasdika allazi beyne Ama bu kitap kendisinden önce gelmiş olanları tasdik eden bir kitaptır. Onları doğrulayan bir kitaptır ve tafsilu kulli şey. Ve insanlar için gerekli olan her bir şeyin tafsilatını da ihtiva eden bir kitaptır. Bu kitapta ihtiyacımız olan her şeyin tafsilatı var. İhtiyacımız olmayan şeyin tafsilatının olması da hikmete uygun değildir. Ve huden ve rahmeten li kavmi Ve ayrıca iman eden bir topluluk için bir hidayettir. Ve bir de rahmettir. Kitap bu özellikleriyle yani kendisinden öncekileri tasdik eden, her şeyin tafsilatını ihtiva eden, dünya hayatında doğruyu gösteren bir hidayet, dünya ve ahirette de iman eden bir kavim için, bir topluluk için, bir rahmet olarak gelmiş bir kitap. Cenab-ı Allah bu kitabın hidayetinden ve rahmetinden bizi azami boyutlarda müstefit kılsın inşallah. Amin. Bu mübarek sure ile alakalı söyleyeceklerimizi burada surede zaten nihayete ermiş bulunduğundan dolayı işaret ettiği hikmetleri daha derinlemesine, ibretleri daha etraflı olmak üzere Anlayıp idrak etmeyi de hepimize nasip ve müessere eylesin. Amin. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren 13. sure olan Raat suresine başlamış olacağız. Vaktimiz tam dolmadı ama bugünlük bu kadar sizi erken terhis edelim. Bu da surenin bize rahmeti olsun inşallah. Subhane Rabbin keram bil amma yasifun ve selamün aleyhüm